oradan sorulardan bir tanesi de şu biliyorsunuz. CHP'ye mi oy vereceğiz yoksa AK Parti'ye mi oy vereceğiz? Hani genelde bu söylendiğinde bize şöyle söyleniyor. Ya bunlar başa gelirse Müslümanlara zulmedecekler edecekler. Yani CHP için deniliyor. e yani ne demek istiyorsunuz? Ehveni şerreyn yapalım. Yani iki şerden, iki kötüden daha ehveni olanı, Müslümanlar için daha iyi olanı yapalım. Gibi sözler bulabiliyoruz. Şimdi biz bu konuya nasıl, nasıl bakmamız lazım? Baştan bir usul belirlememiz lazım. Yani şöyle... Biz konulara hangi çerçeveden bakacağız? Biz de Müslümanlar olarak kısaca şunu söylüyoruz. Bizim için her konuya bakma açısı Kur'an ve sünnettir. Yani Rabbimiz kitabında neyi nasıl buyurmuşsa ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleleri Allah'ın buyruklarını nasıl yaşamış ise bu bizim için bağlayıcıdır. Yani Kur'an'ın direktifleri sünnetin ışığında bizim için anayasadır. Kur'an'da sadece namaz geçmiyor veyahut Namaz için abdest alındığı geçmiyor. Yönetim şekli nasıl olacağını da çok açık bir şekilde bize gösterilmiştir. Ve Allah Resulü bunu hayatında da bize göstermiştir. Bundan hariç bir çizgi biz kabul etmiyoruz Müslümanlar olarak. Şimdi şunu bilmek lazım. Yani çok ciddi bir şekilde gerçekten cehalet almış başını gitmiş. Hani bunu niye söylüyorum? Bizim toplumumuzda cehalet almış başını gitmiş. Yani mesela bütün istatistiklere bakın. Dünya ortalamasında Türkiye hep sonları zorluyor genel itibariyle söylüyorum. Genelde neredeyse hep eksilerde diğer ülkelere baktığında hep 3. Dünya ülkeleriyle aynı sıralarda buna rağmen hani bu kadar dünya ortalamasında bu kadar eksik olan bir toplumun fikirlerine baktığınızda her zaman fikirler vahyin önüne getiriliyor. Bu da neden kaynaklanıyor aslında biliyor musunuz? Kur'an ve sünnetle bu toplumun bir bağlantısı yok. Yani gerçekten insanların ekseriyetinin, Allah'ın rahmet ettiklerinin üstesine Kur'an ve sünnet ile bir bağları olmadığından dolayı konulara Kur'an ve sünnet çerçevesinden bakma gücü yok. Hani adam buna Müslüman olarak bakma kapasitesi yok. Misal veriyorum faiz haram mı? Haram açık değil mi? Yani konuşma bile gerek yok. Ayetler bu konuda açık. Ama adamın Kur'an'la bir muhataplığı olmadığı için ve bu faiz toplumda normalleştiği için kişinin kendisi içinde normalleşiyor. Ve bu her konuda böyle. Yani başta dediğim gibi biz Müslümanız bize göre doğruyu Kur'an ve sünnet belirler. Yani Rabbimiz kitabında neye doğru demişse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neye doğru demişse bizim için o doğrudur. Neye yanlış demişse o bizim için yanlıştır. Karşıdaki insan şimdi aklına şöyle bir şey gelebilir. Ya siz halen orada mısınız? Siz halen 1500 sene öncesinde misiniz? Evet biz halen oradayız. Bize göre alemlerin Rabbi olan Allah bir şey doğru demişse o iş bizim için bitmiştir. Bizim kendimiz için burada bir seçme hakkı yoktur. Veyahut Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey doğru demişse bizim için iş bitmiştir. Biz burada kendimiz kafa yormayız. Neden derseniz çok basit. Alemlerin Rabbi olan Allah bir vahiy semadan indirdikten sonra biz bunun daha iyisini yapamayız. Bu kadar basit. Bundan dolayı böyle söylüyoruz. Yani benim derdim zaten Kur'an ve sünnete göre yaşamak istemeyen insan değil. Yani istediği gibi yaşasın. İsteyen iman etsin, isteyen isteyen etsin. Bunları zaten muhatap almıyorum. Benim ulaşmaya çalıştığım, yani bu konuyla ulaşmaya çalıştığım kitle şu. Yani gerçekten İslami bir hassasiyeti olup ve konulara Kur'an ve sünnet çerçevesine bakmaya çalışan kişiler için. Eğer Müslüman olduklarını iddia ediyorlarsa onların da konulara bakma açısı Kur'an ve sünnet olması lazım. Tekrar söylüyorum, Kur'an beni bağlamaz diyen bir adama zaten benim diyeceğim bir şey yok. İlâ cehenneme zûmerâ. Bu kadar basit. Evet, ben şunu sorayım. Mesela ben size şöyle sorsam. Bu dini en iyi şekilde kim anladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bunu da niye baştan söylüyorum? Yani önceden bir usul söylemeye çalışıyorum ki bunun üzerine bir şey bina edelim. Konuyu gerçekten tarafsız bir şekilde Kur'an ve sünnet çerçevesinden değerlendirebilirim diye söylüyorum. Şimdi Mekke atmosferine bir tefekkür edin. Yasirler var. Tamam Ammar'ın babası. Yasirler şehit ediliyor. Habbablar ateşin üzerinde yakılıyor. Bilal radıyallahu anhu kumların üzerinde, kızgın kumların üzerinde yakılıyor. Beli yere vurulur, üzerine taş koyularak. Bu işkenceleri bir tefekkür edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Mesela özelinde söylüyorum Yasir olayında ne dedi? Ey Yasir ailesi sabredin, İnşallah cennette buluşacağız. Konuya Bu konuya hani işte bir seçimlere gitmemiz lazım, orada bulunmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım diyen insanlara şunu söylüyorum. Delillerini de asıl zikredeceğim inşallah. Yani bu konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin kadar bilemedi mi bunu? Yani bu meseleyi hakimiyet meselesinin özelinde Allah Resulü Aleyhissat ve Sallam sizde olan ijtihad kapistesi kendisinde yok muydu haşa ve kella. Yani konuya iyi yaklaşmak lazım. Konuya doğru taraftan yaklaşmak lazım. Şimdi mesela bakın bugünkü yöneticiler dileniyorlar. Hani dilendikleri bir makam var. İnsanlardan oy dileniyorlar seçimlerden önce. Ha seçimlerden sonra da insanları zaten sallıyorlar o başka da. Bakın bugün kendisi için dilendikleri pozisyonu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adamlar kendileri teklif ettiler elleriyle beraber. Dediler bizim başımızın üzerine gel. Eğer sen maham istiyorsan en yücemiz seni yapalım ya Resulullah. Yani tabi onlar Resulullah demedi. Maham mı istiyorsun ey Muhammed? Sana mahamların en yükseğini vereyim. Verelim. Para mı istiyorsun? Aramızda toplayalım seni en zenginimiz yapalım. Kadın mı istiyorsun? istediklerin hepsiyle evlenebilirsin. Tamam Otorite mi istiyorsun? Gel bizim başımıza geç. Şimdi bakın bugünkülerin dilendikleri pozisyonu Mekke'deki Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kendileri teklif ettiler. Şimdi bu konuyla alakalı değişik rivayetler var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazı rivayetlere göre Allah Subhanahu ve teala ona konuşma hakkı vermedi. Ve hangi ayetleri indirdi biliyor musunuz? Hangi sureyi indirdi? قُلْ يَا اَيُّهَا kafirun". Deki onlara, deki habibim, deki Muhammed, ey siz kafirler, laa abudu ma Sizin ibadet, ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. Başka rivayetlerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor: Güneşi sağa, ayı sola verseniz bile ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ondan sonra bakın değişik sebepen huzurlar var. Başka yerden birkaç ayet okacağım. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Yani ayetlerin lafzı gerçekten Allah Resulüne karşı o kadar ağır ki bu meseleyle alakalı. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin niye taviz vermediğini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Şimdi bir sebebin rüzuna göre Sakif kabilesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yanına geliyorlar ve diyorlar ki bize bir sene daha lata tapma izni ver. Ve Mekke vadisini haram yani kutsal ilan ettiğin gibi bizim vadimizi de kutsal ilan et. Tamam? Yani oralarda savaş olmasın diye. Biz Arapların bizim üstünlüğümüzü görmesini istiyoruz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tekliften hoşlanmadı. Saqifliler bunu gördüğünde şunu söylüyorlar, iyi dinleyin. Allah böyle emretti dersin onlara. Bu Allah'ın emridir. Ondan sonra onlar bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle az sonra okuyacağım ayetleri indiriyor. Başka bir sebebin nuzul var. Kureyş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir görüşme yapıyorlar. Sabaha kadar Allah Resulü ne diyorlar? Sen bizim efendimizsin, efendilerimizin oğullarından bir tanesin. Bu şekilde Allah Resulü övüyorlar. Sabaha kadar övüyorlar tamam mı? Neredeyse Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Onların isteklerine evet demeye meyil ettiğinde yani öyle bir şey olmadı evet demedi. Evet demek istedi veyahut buna meyil etti. Bunu olmadan önce Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirdi. Şimdi konuyu anlayabiliyoruz değil mi? Yani tekrar söylüyorum bugünler, bugün insanların dilendikleri parlamentodaki yeri, makamı Kureyş kendi eliyle Allah Resulüne verdi. Bir de şöyle bir rivayet var bu konuyla alakalı sebebin uzundan. Müşrikler Allah Resulüne geliyor. Diyor ki parmak ucunla olsa bile ilahlarımıza dokunmadan seni bırakmayız ey Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle düşündü. Yapsam ne olur ki Allah benim onlardan hoşnut olmadığımı zaten biliyor. Böyle düşündü daha bunu uygulamaya varmadan Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indirdi. Tamam mı? Şimdi bakın ayetleri okuyalım. Ayetlerin ifadesine dikkat edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ اللَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لتفتري علينا غيره. 73. ayet, İsra suresinin 73. ayeti Neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bizim aleyhimizde bize karşı uydurasın diye seni fitneye düşürecekti onlar. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا eğer sen de onların istediğini onlara verseydin, o zaman seni dost edineceklerdi. Hani ne dediler? Gel bizim potumuzun önünde doğru. Hani bir saniye sadece, bir saniye ona dokun. Anlatabiliyor muyum bu tekliflere karşı? Ondan sonra Rabbimiz diyor ki, وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءٍ Şayet biz senin ayağını sağlam kılmasaydık, sabitlemeseydik, Neredeyse sen onlara birazcık mail edecektin ey Muhammed. Peki o zaman ne olacaktı ya Rabbi? İzen la'azaqnak di'f alhayati ve di'f almamati thumma la tajidu laka aleyna O zaman biz sana hayatın da ölümün de katmerli azabını tattıracaktır. İfadeye bakın. O zaman biz sana Hayatın da ölümün de katmerli azabını tattıracaktık. Sonra bize karşı kendine bir tane yardımcı bile bulamayacaktın. Şimdi bu ifadeleri iyi anlamak lazım. Allah bunu Habibi'ne söylüyor. Diyor ki onlar seni neredeyse fitneye düşüreceklerdi. Eğer sen onlara dost edinseydin. Ondan sonra eğer biz seni sabit kılmasaydık habibim sen onlara az da olsa edecektin. Ondan sonra biz sana hayatınla ölümün de azaplısını, azabını tattıracaktık ve sen bize karşı yardımcı bulamayacaktın. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teklifler bu şekilde hep devam geldi. Bakın ben tekrar söyleyeyim, buranın altını çiziyorum. Bugünküler bu makam için dileniyor ama bakın Allah subhanahu ve teala bu konuyla alakalı ağır ifadeler kullanıyor. Peki bu ifadeler niye bu kadar ağır? Çünkü şundan dolayı kardeşim Allah'ın hükmü geçmeyen ve insanların kendi noksan akıllarından uydurdukları hükümleri zaten uydurmak şirktir. Bunlarla beraber insanların üzerine hükmetmek de şirktir. Ve Allah'ın hükümlerini kaldırıp Allah'ın yasaklarını serbest, serbestlerini yasak yapma, yapmak da zaten şirkdir. Tamam? Kimle buna vekalet veriyorsa oy meselesinde olduğu gibi bütün bu suçta ortaktır. Bu bu kadar ağır bir şey olduğundan dolayı Rabbimiz de bu kadar ağır ifadeler kullanıyor. Çünkü niye? Bakın şunu anlamamız lazım. Bizim dinimizde kâide şudur. İnil hukmu illallah. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allahındır. Tamam? Ayetin de Rabbimiz diyor ki: "Emra alla ta'budu illa iyya." O Allah size sadece kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Ve ondan başkasına ibadet etmemenizi size emrediyor. O zaman şunu anlıyoruz. Allah'ın hüküm merciinden hariç başka bir yere hüküm hakkı vermek bu isterse oy ile olabilir, isterse onlara yardım etmek de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu onlara ibadettir. Yani nasıl yaratmak Allah'ın ise, hükmetmek de Allah'ındır. Bu bizim dinimizin asıl kaidelerinden bir tanesi. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُوا تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Bilin ki yaratmak da Allah'ın, emretmek de Allah'ın. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir. Ne anlıyoruz? Yağmuru indiren nasıl Allah ise, rızkı veren nasıl Allah ise, güneşi semada tutan nasıl Allah ise, hüküm koyan da Allah'tır. Bu kadar basittir. Bugünkü parlamento yoktan var edebiliyor mu? Hayır. Tamam mı? Rızık verebiliyor mu? Hayır. Semadan yağmur indirebiliyor mu? Hayır. O zaman hükmetme hakları da yoktur. Bu kadar basit. Rabbimiz bu konuyla alakalı çok, net ifadeler kullanıyor. Mesela diyor ki la yuşriku fi hukmihi ahaden. O hükmünde hiç kimseyi, hiçbir kişiyi kendisine ortak kabul etmez. Bu kadar basittir. Yani anayasa belirleme Allah'ın hakkıdır. Ondan hariç bunu kimse yapamaz. Allah Subhanahu ve hükmünde kendisine bunları ortak kabul etmiyor. Ama dünyada bu insanlara bu hakkı veren kişiler Nauzubillahi bu konuda onları rabler edinmiştir. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 31. ayetinden biliyoruz. İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum min Onlar ehli kitam hahamlarını, rahiplerini yani bugünün tabiriyle alimlerini ve şeyhlerini Allah'tan başka rabler edindiler. Şimdi rab edinmeyi ilk okuduğumuzda nasıl tasavvur ediyoruz? Yani bir insan bir insan nasıl rab edinebilir? Şimdi topluma sorsa, ona secde ederse, işte ona derse sen benim ilahımsın, sen benim Allahımsın. Hayır öyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın en güzel müfessiri bu ayeti bize nasıl açıkladı? Onlar Allah'ın bir yasağını serbest yapıp bir serbestliğini yasak yaptığında siz onlara itaat etmiyor muydunuz? Evet ediyorduk diyor Adi İbni Hatif kıssasında biliyorsunuz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam işte bu sizin onlara ibadetlerinizdi. Yani Allah'ın bir yasağını serbest yani alkol, hamur Allah'ın dininde yasaktır. TC'de yasak mı? Hayır. Serbest yapmışlar. Burada ne yaptılar? Allah'ın bir yasağını serbest yaptılar. Faiz Allah'ın dininde haram mıdır? Haramdır yani yasaktır. Burada kelime oyununa düşmemek lazım. Haram demek yasak demek. Sadece kelimedir. Tamam. Yasak mıdır? Yasaktır. Serbest yaptılar mı? Yaptılar. Misal bir kız İslam'da buluh çağına girdiğinde 14-15 evlenebilir. TC'de evlenebilir mi? Hayır yasaktır. Bak Allah'ın serbestini yasak yapmışlar. Bir adam dört tane kadınla evlenme izni yok mu Allah tarafından? Var. Açın Nisa suresini göreceksiniz. Türkiye'de evlenebilir mi? Hayır evlenemez. Bak yine Allah'ın yani subhanallah Allah'ın ne kadar serbesti varsa yasak olunmuş ne kadar yasağı varsa serbest olunmuş yani tabiri caizse söylüyorum haşa ve kella Allah'a bu topraklarda bir muhtar kadar söz hakkı verilmiyor yani şu söyleniyor Kur'an burada anayasa olamaz sünnet burada anayasa olamaz biz ne dersek o olur haşa ve kella tamam şimdi bununla beraber şunu da bilmek lazım şimdi şunu açık bir şekilde gördük Allah'tan başkasına Hüküm hakkı vermek onlara ibadet etmektir. Şimdi bunları bilmesek bile İslam'da vekalet sistemi diye bir şey var. İslam'da vekalet var. Bakın kurban örneği üzere söyleyeyim. Şimdi biz bir yere kurbana gittik. Mesela benim elimden gelmiyor kurban kesmek. Ben misal olarak söylüyorum. Ali abiye diyorum ki Ali abi benim kurbanımı keser misin? Ali abi de diyor keserim vekaletini bana verdin mi? Ben diyorum vekaletimi sana verdim. O da Bismillahi Allahu Ekber dedi hayvanı kesti. Şimdi bu kimin hayvanı? Benim hayvanım değil mi? Aynen doğru. Benim hayvanım. Çünkü niye? Heh, ben ona vekalet veriyorum. Bak o kesse bile vekaleti ben verdiğimden dolayı o benim kurbanım olur. İşte bu parlamentoda hüküm üreten kendi akıllarından, noksan beşeri akıllarından hüküm üreten insanlar Niye ismi milletvekili? Ha? Niye milletvekili? Çünkü milletten bu vekaleti almışlar. O zaman o adamlar o parlamentoda ne yapıyorlarsa onlara oy veren insanlar hepsinden sorumlu. Bakın örnek vereyim anlaşılsın. Biz Rabbimizin katına çok affedersiniz çok affedersiniz. Kadın satan kişiler olarak çıkmak istemiyoruz. Rabbimizin karşısında biz böyle çıkmak istemiyoruz, tamam? Çünkü parlamento'nun yapmış olduğu hükümle beraber genel evleri çalışıyor. 2014 müydü, 2018 müydü? Şu an tam hatırlamıyorum. 200 bin tane anlayın artık nasıl kadınlar bu ülkeye vergi vererek çalışıyorlardı. Bir de şimdi vergi vermeyenleri siz düşünün. 200 bin. Ondan sonra biz Rabbimizin karşısına şarap içenler olarak çıkmak istemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zaten şarabı yasallaştırmış. Sen dışarıda her yerden alabilirsin. Biz Rabbimizin karşısına zalim olarak çıkmak istemiyoruz. Kendisinin aleyhinde ne kadar fikir varsa kim olursa olsun herkese zulüm. Herkese zulüm subhanallah. Tamam Ondan sonra biz Rabbimizin karşısına Irak ve Suriyeli çocukların kanları ellerimize bulaşmış bir şekilde Rabbimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Diyebilirsiniz ne alaka? Irak'ı bombalayan uçaklar Adana'dan kalkmadı mı? Suriye'yi bombalayan uçaklar Adana'dan kalkmadı mı? İşte sizin bu insanlara vermiş olduğunuz oyla, haklarla bu yapılabildi. Amerikan uçakları Adana'dan kalkmadı mı kardeşim? Tamam mı? Ondan sonra biz cinsiyet değiştiren insanların sorumluluğuyla Rabbimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Bugün S.G.K. kendisine göre şartları yerine getiren insanların cinsiyet değiştirmesini kendi cebinden ödüyor bu devlet. Biz kadın cinayetleriyle Rabbimizin karşısına çıkmıyoruz. Kadının sözü esastır, kadın ne derse odur diye diye diye erkekleri çileden çıkardıktan sonra kadın cinayetleri siz önleyebilir misiniz? Mümkün değildir. Önleyemezsiniz. İşte biz bu cürümlerle Rabbimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Biz İsrail'i, Rusya'yı, Amerika'yı dost edinmiş bir şekilde Rabbimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Kim de onlara bu konuda vekaletini vermişse onların yapmış olduğu bütün şeylerle Rabblerinin karşısına çıkacak. Şöyle diyebiliyorlar. Hani mesela o karşı tarafında birazcık empati yapmaya çalışalım. Acaba söylediklerinin bir tutarlı tarafı var mı? Ama biz faydanı olanı seçiyoruz diyebiliyorlar. Kardeşim Kur'an'ın başta ne demiştik biz? Hatırlayın usulü beyan ettiğimizde Kur'an'la ve sünnetle bir bağı olmadığı için şunu idrak edemiyor. Şirk koşarak Allah'ın hakimiyeti olmaz. Şirk koşarak Allah'ın hakimiyeti gelmez. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey tasavvuru bile edilemez. Niye? Çünkü Rabbimiz kendisine şirk koşanların cennetine giremeyeceğini bildiriyor. Men yuşrik billâh fakat Harramallahu aleyhil cenne Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Tamam. Şimdi daha yeni size Ammar olayını söyledim. Yasir olayını söyledim. Bilal, Allahu anhum ecma'in olayını söyleyelim. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin idrak ettiğiniz kadar idrak edemedi mi? Haşa. Veyahut dinde olmayan bir maslahatı Allah Resulü görmedi de siz mi bunu gördünüz? Haşa ve kella. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi mi? Ya ben adamlarımı ayarlayayım. Bilal'i, Ammar'ı, Suheybi, Habbab'ı ayarlayayım. Bunların oraya girelim, güçlenelim. Ne zaman da gücü elimize geçirdiğinde o zaman şeriatı ilan edelim. Sübhanallah. Ya ben şunu sormak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyden hayır gelir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip etmediği bir usul ile hayır gelir mi? Bir de bu konuda şunu iyi idrak etmek lazım. Kişi Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa, Rabb'ini sevdiğini iddia ediyorsa Allah Resulüne ne kadar ittiba ettiğiyle anlaşılır Allah'ı ne kadar sevdiğini. Bak ayeti dinleyelim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allahu ve yaghfir lekum dhunubakum. Vallahu gafurur rahim. De ki ey habibim eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Allah da sizi sevecek, sizin günahlarınızı bağışlayacak. Allah gafurdur, rahimdir. Yani kişi Allah'ı sevdiğini Kur'an'a göre nasıl ölçebilir? Hani buna bir parametre olsa nasıl ölçer? Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam ne kadar uyuyorsa Allah'ı o kadar seviyordur demek. Bakın bundan sonraki ayette çok muazzam. قُلْ اَطَيْعُ اللّٰهَ Rasul". ''De ki Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin.'' ''Fein <gülüyor> tevallu, Eğer yüz çevirirlerse, yani Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden, Resul'ün getirdiği yoldan yüz çevirirlerse, ''Feinne Allah la yuhibbul kafirin.'' Allah kafirleri o zaman sevmez. Allah kafirleri sevmez. Şimdi Allah Resul'ünün getirdiği yoldan yüz çevirer, beğenmeyen, bunu... Uygulanmayan, hayatına tatbik etmeyen kişilere Allah subhanahu ve ta'ala kafir diyor. Sübhanallah. Tamam. Ama karşıdan o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Ama bizim niyetimiz iyi. Nasıl yani? Yani tamam kabul ediyoruz bu Allah Resulün usulüne uygun değil. Bu şirk de olabilir. Ameli şirk diyorlar. Ameli küfür de olabilir. Ama bizim niyetimiz iyi. Biz şeriatı getirmek istiyoruz. Gerçekten bazı insanların bu konuda samimi olduğuna inanıyorum. Hani diyelim ki, farz-ı muhal diyelim ki hepsinin niyeti iyi olsun. Hepsi de gerçekten şeriatı getirmek istesin. Tamam. İnsanın niyetinin iyi olması, Allah katında yasak olan, haram olan bir şeyi serbest yani helal yapar mı? Yapmaz değil mi? Misal veriyorum. Adam viski içiyor. Diyor ki ama ben zemzem niyetine içiyorum. Bu zemzem olur mu adamın niyetiyle? Olmaz. Tamam. Adam domuz eti yiyor. hocam ama ben bunu dana eti niyetine yiyorum. Adamın niyeti dana etini domuz yapar mı? Yapar mı? Yapmaz. Değil mi? Hocam şimdi bir Müslüman erkek bir Müslüman kadınla evliyseler, ilişkiye girerse sevap kazanıyorlar. Doğru. Allah Resulü hadiste söylüyor. Ben aynı buna niyet ederek gidip başka bir kadınla zina yapıyorum. Aynı sevabı alabilir mi? Alamaz değil mi? Ondan sonra adam diyor ki hocam ben falan kadınla zina yaptım. E Ama orada mücahitler doğsun. Ben onları Allah'ın dine bağışlayayım diye bunu yaptım. Adamın yapmış olduğu zina şimdi Allah katında kabul görür mü? Haşa ve kelle. Tamam. Hocam eee? Yani ney? cami yapmak istiyorum. E Benim gücüm yetmedi. Ben esrar satayım. Eroin satayım. Ondan sonra kazandığım paralarla bir cami yapacağım. Aynı bu milli piyangocular gibi. Sen niye piyango oynuyorsun hacı? Diyor ki ya işte bana denk gelirse cami yapacağım. Subhanallah. Şunu da söyleyeyim. Adam hacca gitmek istiyor. O zaman buzdolabının üzerine siyah bir uzun böyle bez bağla. Anlatabiliyor muyum? Etrafında tavaf O zaman hacısın. Nasıl yani şimdi niyetin hacca gitmek diye sen buzdolabını tavaf ettiğinde hac etmiş oluyor musun? Olmazsın yani. Bak söylediğim bu. Şeyleri insan kabul edebilir mi? Kabul etmez değil mi? Bir de bakın söylediğim bu şeyler haram. Yani niyet haramı helal bile yapamıyorsa. Niyet şirki nasıl iman yapar? Bu nasıl mümkündür? Bakın hanberlere göre bir insan bir elbise çalsa. Tamam mı? O elbiseyle namaz kılamaz. Bak çalıntı elbiseyle namaz bile kılamaz. Onu çıkarması lazım. Peki şirkte nasıl iman olacak kardeşim? İnsanın niyeti, şirki nasıl iman yapacak? Bu mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Bakın bu konuyla alakalı Kur'an'ın Tövbe suresinin 65. ile 66. ayetine bakalım. İnsanların niyeti şirk olmasa bile, küfür olmasa bile yapmış oldukları fiil küfür ise Allah azze ve celle o insanlar kafir diyor. Bakın. Tebük gazvesinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geri geldiğinde bir yerde mola, tabiri caizse söylüyor, mola yaptıklarında bir grup sahabenin Kur'an Kur okuyanlarıyla alay ediyor. Diyor ki bunlar hepsi şişko, bunlar hepsi yalancı ve bunlar bizim aramızdan en korkak olanlar. Alay ediyorlar. Sahabenin Kur'an okuyucuları da bunu duyduklarında Allah Resulüne gidiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne varmadan Rabbimiz yedi kat semadan ayet indiriyor. Şimdi ayeti iyi dinleyin. Bu ayeti şunun için okuyorum. Kişinin niyeti şirk olmasa bile, niyeti küfür olmazsa bile yapmış olduğu fiil küfür ise kafir ismini alır. Rabbimiz böyle söylüyor. Bakın. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ Sen onlara sorarsan, onlar der ki şüphesiz ve kesin ve kesin biz lafa dalmıştık ve eğleniyorduk. Adamların niyeti ney? Lafa dalmak, eğlenmek. Adamların niyeti şirk mi? Hayır. Adamların niyeti küfür mü? Hayır. Ney? Eğlenmek. Tamam bak ayetle sabit adamların niyeti küfür ve şirk değil. Bakın Rabbimiz onlar aklına ne diyor? Kul de ki onlara Habibim. Ebillahi ve ayatihi ve resuluhu kuntum istehzi'un siz yoksa Allah'la ayetleriyle ve Allah'ın resulüyle mi alay ediyordunuz? La özür dilemeyin. Kat kefertum ba'de siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. İfadeye bakın. Siz imanınızdan sonra kafir oldunuz. Şimdi bu adamların niyeti neydi? Eğlenmek. Değil mi? Lafa daldık eğleniyorduk. Peki Allah Azze ve Celle bunları nasıl isimlendirdi? Kafir olarak. Niye? Çünkü korralarla alay etmek İslam'ın bir şiarıyla alay etmektir. İslam'ın bir şiarıyla alay etmek Allah katında küfürdür. Bunu bir insan yapsın. Yani mesela çarşaf ile alay etsin, sakal ile alay etsin o İslam'ın herhangi bir şiarıyla alay ederse bu adam şirke ve küfre etmek etmeksizin kafirdir Rabbimizin katında. Rabbimizin katında kafir olan bizim katımızda da kafirdir. Tamam mı kardeşim? Niyetler haramları helal yapmaz ve şirkleri de iman yapmaz. Yani şunu anlayacağız bu konuda. Hakimiyeti Allah'tan başkasına veren Rabbine şirk koşmuştur. Ve bunun sonucu nedir? İnsan bundan tövbe etmesi. Ebedi cehennem. İçinden çıkmayacak bir şekilde ebedi cehennem demek. Rabbim bizi muhafaza buyursun. O zaman biz ne yapacağız? Yani diyorlar tamam genelde konuşmalarda bunu görüyoruz. Hocam doğru söylüyorsun. Doğru tamam kabul ettik. Böyle olmaz. O zaman biz nasıl olacak yani nasıl getireceğiz? Veyahut ne yapmamız lazım? Sanki zannediyorlar ki biz uzayda yaşıyoruz. Hayır kardeşim biz de aynı toplumun içinde yaşıyoruz. Rabbimiz ilk etapta bize şeriatı kaim kıl demedi ki. Her yani Bizi bununla mükellef tutmadı ki ilk etapta. İlk etapta bize neyi emretti? İman et, şirk koşma. Ve mâ khalaktul cinne vel insâ illâ liya'budûn. Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman sen ilk etapta devleti kurmakla mükellef değilsin. Ama kapitalist bir zamanda yaşadığımız için ister istemez kapitalist düşünüyoruz. Maalesef. Yani bizim fikrimiz bu konuda şu. Çok basit yani çok net. Bizim hayat prensibimiz ne kardeşim? Allah yeryüzünü yarattı mı? Evet. O zaman onun dediği olur. Bu kadar basit. Biz başka insanların, başka beşerlerin ne olursa olsun, ister demokrat olsun, ister güya adı, üstünde yani parantez içine söylüyorum. Zoruma gitmek, yorma gidiyor bunu söylemek. İslamcılar olsun ki onlar İslam'la hiçbir alakaları yok. İsterse demokrat, isterse laik, isterse kemalist, isterse ne zıkkım komünist. Hepsini kabul etmiyoruz. Ne olursa olsun hiçbirini kabul etmiyoruz. Rabbimiz bu dünyayı yarattıysa onun dediği olur. Bizim hayat felsefemiz bu. Şimdi bazılarına göre şunu da sormak lazım. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kisra ve Roma vardı değil mi? İ i̇ki büyük imparator. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün insanların dediği gibi mi konuya yaklaştı? Ya Roma işte en azından kitap ehli. Yani müşrik olsa da kitap ehli ama öbür taraftakiler ateşperest. Tam müşrik. Tamam mı? Bunlara normalde yani şimdi baksan hangisi daha ehven? Diyorlar ya hani daha ehven olanı seçelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye sizin yaptığınız gibi yapmadı? Önce kime savaş açtı? Kitap ehl Roma'ya önce savaş açtı. Kendi daha yaşadığı dönemde subhanallah. O zaman bugünkü insanlar bunu nasıl yapacak? Yani Nasıl değerlendireceğiz? Bak anlıyor musunuz Allah ne kadar uzaklar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim biz tağutlar arasında seçmek için, tağutların arasından seçmek için bu dünyaya gönderilmedik. Biz tağutları reddetmek için gönderildik. Bak tekrar ediyorum. Tağutların arasından seçmek için gönderilmedik biz bu dünyaya. Onları reddetmek için gönderildik. Bizim dinimizin esaslarından bir tanesi budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı biliyor musunuz? Allah'ın hükmünün gelmesini bekledi ve sabretti. Şunu demedi, ben onların meclislerine gireyim, ben darun Bey'e gireyim, Müslümanları koruyayım, Müslümanların haklarını koruyayım. Bakın şirk koşmamak için ve Müslümanları bundan alıkoymak için Yasir'in ölmesine sabretti sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Aman Müslümanlar böyle bir şey yapmasın. Biz de aynısını söylüyoruz. Biz ölürüz. Allah'ın izniyle Rabbimize şirk koşmayız. Bu kadar basit. Ama şey diyorlar. Hocam alimler hepsi böyle söylüyor. Yani biz bakıyoruz sizden hariç kimse böyle söylemiyor. İşte müştehitler böyle söylemiş. Diyorlar. Kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük bir alim mi var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha büyük bir müştehit mi var? Yok. Allah Resulü'nün yapmadığını biz nasıl yaparız? Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman neyi anlıyoruz? Onlar alim değil. Onlar hain. Bu kadar basit. Allah Resulü'nden daha büyük alim mi var? Subhanallah. Ve şununla bitirmek istiyorum inşallah. Yani bu konuyla alakalı bir ayet okuyacağım. İnşallah ayet önce okuyalım. اَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ Bilin, halis olan Ta tamam. pak olan, temiz olan din sadece Allah'ındır. Vallazina tehazardousu min dunihi awliya. Onun dışında dostlar edinenler derler ki, parantez içine söylüyorum. Derler ki, mena'buduhum illa li-yqarribuna ila Allahizulfa. Biz Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Biz Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz. İnallaha yahkumu beynehum fima hum fihi yehtelifun. Allah onların ihtilaf ettikleri konularda onların arasında hükmedecektir. İnallaha la yehti men huwa kadhibun kaffar. Şüphesiz ki Allah yalancı ve kafir olan kimseyi hidayet etmez. Tamam. Şimdi ben bu ayeti niye okudum? Bakın, bu ayet hakkında çok şey söylenebilir de ben şu bakımdan söylemek istiyorum. Bakın bu ayetin içinde Allah'a şirk koşanlar, Allah rızası için şirk koşuyorlar. Bak ne diyorlar? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُولْفَ <gülüyor> Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz. Bak adam aracılara niye ibadet ediyormuş? Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Allah Azze ve Celle'ye daha çok yaklaştırsınlar diye yani tabiri caizse söylüyorum. Allah rızası için şirk koşmasını Allah Azze ve Celle kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Bak ne diyor ki? İnnallâhe lâ yehdi men huve kâzibun keffâr. Allah yalancı olan ve kafir olan kişileri hidayet etmez. Bir de bakın. keffar şeklinde geliyor. Kafir şeklinde gelmiyor. Keffer daha fazla mübalağa ile kafir. Tam bir kafir. Net bir kafir. Bundan önce ne diyor? Kâzib, yalancı. Yani bunu söyleyen, işte biz Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Allah katında hem yalancıdır hem de azgın bir kafiridir. Aynı bugün insanların dediği gibi ya biz şeriat için bunu yapıyoruz. Şeriatın gelmesi için yapıyoruz. Diyebiliyorlar. Bunlar hem yalancıdır hem de azgın Nauzu Nauzübillah. Rabbim bu konuda ve diğer bütün konularda razı olduğu din üzere bize hidayet eylesin. Ben gayet açık olduğunu düşünüyorum. Belki biraz uzamış olabilir. Ama bu konuda getirilen parantez içinde şüpheler şüphe değil. Hiçbir şekilde şüphe değil. Bu konuda hiçbir şekilde Kur'an ve sünnete tabi olan insan ihlaf etmez. Allah subhanahu wa teala bu konuda yanlış olanları hidayet eylesin. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme bi hamdike şedüven la ilahe illa ente estağfirüke ve tuubu وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين